Allah'ın eli olduğundan bahsediyor ama hadisler sahih. Allah'ın nasıl bir eli olabilir ki aşağıya ben anlayamadım. Hadisler kütüb-i de. Acaba bana e açıklar mısınız? E, bunu vaktiyle çok söyledik. Yani sadece hadiste geçmiyor. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِهِمْ gibi e ayette de geçiyor Cenab-ı Hakk'ın eli. Ee, hatta İmam Ebu Hanife Hazretleri bu kelimenin tercüme edilmesini de doğru bulmuyor. Yani el demeyin buna, bu yettir diyor. Ee, bu bir sıfattır, organ değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir eli olabilir ki derse bir insan bunun sıfat değil organ olduğunu düşünüyor demek ki. Bu organ değil, bu sıfat. Cenab-ı Hakk'ın yet diye bir sıfatı var. İmam Ebu Hanife'ye göre yet diyeceğiz. Diğer ulema tercüme edilebilir demişler. El diyeceğiz ama sadece bir isim benzerliği var. Biz el diye bir organa diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın el diye haşa organlardan münezzehtir. Onun organa ihtiyacı yoktur. Çünkü hiçbir yaratık ona benzemez. O da hiçbir yaratılmışa benzemez. Dolayısıyla o bir sıfattır. Burada bir müşkil yoktur.